Ben Rabia Yılmaz. Evet bugün anlaşılacağı üzere yine gazeteci arkadaşım Rabia Yılmaz'la birlikteyiz stüdyoda. Ee, birkaç haber okuyacağız. Ee, ardından da bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. O da... ...Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği'nden... Derden, Hakan Ataman olacak. Aslında Hakan Ataman bir kitap hazırladı Özgeder için. İsmi Ötekileştirme. Ötekileştirme de sadece çocuklara yönelik ve okullarda dağıtılması için hazırlanmış bir kitap. O yüzden ayrımcılığa ve yine anlaşılacağı üzere ötekileştirmeye karşı bir kitap. Bu yüzden varlığı mühim. Bu konuyu konuşacağız Hakan Ataman'la. Öncesinde yine... Gündemden e, birkaç nefret haber. suçları haberlerinden bahsedelim ya da nefret <gülüyor> evet, söyleyelim. Gözümüze şöyle. ilişen ve evet. önemli bulduğumuz birkaç haberden bahsedelim. Buyurun. Ben başlayayım öncelikli olarak. E, geçtiğimiz hafta e, bir olay yaşandı. E, Erzincan'da eski Avcılar Köyü'nde. E, ve o Avcılar Köyü'nün okulunun duvarına e, Alevilerle ilgili hepiniz e, kafirsiniz ve hepiniz yanacaksınız e, cümleleri yazılmıştı. Böyle bir durum söz konusu. Bunun öncesinde biliyorsun bir de Adıyaman'da yaşanan bir olay vardı. Yaklaşık sanıyorum ki yanlış hatırlamıyorsam 45 evin e, duvarları e, belirsiz işaretlerle e, vardı, vardı. Fakat evet. öncesinde bir dediler ki bunları çocuklar yapmış evet. oyun oynarken. İşte çok da dert edilecek bir şey yok ama arkasından o çıkan şey aslında. O ön savunmaydı sanırım. Evet sonrasında olayın başka bir şey oldu çıktı ortaya zaten. E, bu da bir sonrası ve şey bununla ilgili... E, MHP özellikle nefrette kınadığını söylemiş, bundan bahsetmiş. E, çünkü e, bu yazının yanında bir de üç hilal işareti kovmuş yazının yanına, okul duvarına. E, ve MHP bununla ilgili MHP ve MHP'nin bütün fertleri bu ülkenin birlik ve beraberliğinden yanaymış. Bundan Hı. bahsetmiş. E, ve asla e, ülkenin bölünmesi ve parçalanması e, için herhangi bir... ...çabaları olmadığını, böyle bir tavırları olmadığından bahsetmiş. Bahsetmişler, evet. Bakalım bu meselenin de takipçisi olacağız aslında. Bu duvar işaretlemeler ya da çeşitli yerleri işaretlemeler mevzuna çok yabancı değiliz hepimiz çok, değil. Çok, ha? bu hakikaten. Ee, başka bir haber, haber yine Akit e, gazetesi atmış bu manşeti. E, Pavey, lezbiyenlerin jüri üyesi oldu diye. Tam bir hedef gösterme haberi aslan. Ee, cinsi sapıkların kurduğu Kaos Kaos GL e, derneğine CHP'den destek geldi. Lezbiyen kadınların hikayelerinin anlatılacağı kadın kadına öykü yarışmasının jüri onur üyeliğini CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey yapacak diye duyurmuşlar. İşte lezbiyenlere yanınızdayım dedi filan diye de haberlere ek, e, ek girmişler. Ee, bu da bir taraftan belki de başka bir suç duyurusu da olabilir bizim için. Ee, Hı -hı. Yani buradan bir suç duyurusu da olsun. Çünkü e, bu bir hedef gösterme haberidir. E, böyle bir gazetede böyle bir haberi verirseniz hedef göstermiş olursunuz. Evet. E, bu yüzden de mühim. Bence dikkat çekilmesi önemli mesele, haberlerden evet, efendim, evet. başka biriydi. E, ben de önemli bulduğum bir haber daha var ee, Ermeni bir gazeteci ile alakalı hem Ermeni hem de engelli kimliği var bu gazetecinin. Hı hı. Ee, Batman'da engelli kimliğini almak için gittiği Valilik Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde Hristiyan olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği ve hakaret uğra uğradığı iddiasıyla şikayetçi olan ve ilgili memur hakkında takipsizlik kararı verilince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran Ermeni gazeteci Cevat Sinet'in davası kabul edilmiş. Evet. Böyle bir haber var kendisi şöyle söylemiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde davamın kabul edilmesi beni mutlu etmedi diyor çünkü şöyle ki bu davanın Türkiye'de sonuçlanmasını dilerdim diyor hı hı. böyle bir cezai işlemin uygulanmasını çünkü ben hem bir Ermeni vatandaşıyım hem de bir engelliyim. Ee, ...ve gidip o görevliden e, kimliğini istediğinde soyunuz tükenmedi diye azara maruz kalmış mesela. Hı hı. Ee, ve bunun dışında Ermenilerin de yıllardır aşağılamalara maruz kaldığını... E, ...en sonunda işte Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili bir açıklaması olduğundan bahsetmiş... Artık ondan bahsetmeyelim bence. <gülüyor> e, o yüzden şimdi başka bir haber var yine. Başörtülü diye ayrımcılık yapan doktora nefret suçu soruşturması. İstanbul Üniversitesi'nde Çapatı Fakültesi'nde tedavi için getirilen Aynur Tezcan 20 yaşında... ...başörtülü olduğu, hak, e, olduğu için müdahale etmeyen doktor hakkında soruşturma açılmasına izin verilmiş. Hazırlanan raporda doktorun genç kız ve ailesiyle nefret suçuna maruz kaldıkları hissini edinecekleri şek şeklinde konuşulduğu belirtildi diye geçiyor haberde. Bu da mühim bir haber bir taraftan. Hem nefret suçlarının konuşulur olmasıyla Aynen. alakalı hem de buna bir nefret suçu soruşturması demek de en azından örnek teşkil edecek. Kesinlikle. Nefret suçu ile ilgili bir yasanın hazırlandığı şu günlerde böyle haberleri Önemli. görmekten de yine de içeriği sebebiyle mutlu olmasak da nefret hı hı. suçu ve ayrımcılık meselesi sebebiyle mutlu sayılabiliriz. Aynen. Başka bir haber var. Bundan ben bahsetmek istedim. <gülüyor> i̇nşallah bizim Türkiye'de gay olmayacak ve olmamalı demiş Melih Gökçek. Henüz demiş yeni bir haber. Ee, kendisine Okan Boyülgen işte Londra'nın en temel sorunlarından biri bir, bir gay belediye başkanı döneminde kurtulduğunu söylemiş. Bizde ne zaman olacak demiş. Ama Melih Gökçek de karşılığında bizim gelenek göreneklerimizde böyle şeyler yoktur. Zaten onlar Avrupalıların şeyleridir. Bizde olmayacak inşallah demiş. demiş. Bakalım. Başka haber? Başka. Bunun dışında önemli bulduğum geçen günlerde İstanbul'da bir okulda e, ...liseli öğrenciler kantini boykot ediyorlardı. E, kantinden alışveriş yapmıyorlardı. E, böyle bir boykot vardı. Bunun sonucunda e, gazetecilere okul dışında bilgi verdiği... E, ...ve bir şekilde okulun içinde bu konuyla ilgili bildiri dağıttığı için... ...o öğrenciyi okuldan atmışlar. Birçok öğrenciye disiplin cezası vermişler ama... Hı hı. E, ...özellikle Abdülmelik Yalçın... E, bu olayın başı olarak görülmüş ve okuldan atılmış. Evet. Onun yorumu da bununla ilgili. Tabii ki ailemle birlikte bunun e, mücadelesini sürdüreceğim. Yaptığım şeyin yanlış olduğuna inanmıyorum diyor. Zaten haklı olarak. kantin boygu. Aynen Lise öğrenciler ve ev fiyatlar çok fazla olduğu için oradan alışveriş yapmak istememişler. Evet. Bir süre sonra okulun bunu aldığı... E, Tavur da çok garip mesela öğrencileri öğlen arasında okuldan çıkarmamışlar. Evet evet zaten bir gün kendileri yemek hazırlamışlar çocuklar ve hani okula götürmüşler o masaları dağıtmış okuldan Aynen, alışveriş evet. yapmayacağız dedikleri için. Sonra başka bir haber var. Hemen bundan sonra da bir telefon bağlantısına geçeceğiz. Hakan Ataman'la konuşacağız. Be Bez bebekle oynuyor diye kreşten atmışlar. Ee, Özge Derd ve e, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri çocuk hakları açısından ayrımcılıkla mücadele paneli yapılmış. E, panel'den bir aktarım bu da. İsminin açıklanmasını istemeyen aile 5 yaşındaki erkek çocuklarını kreşe yazdırmışlar ve çocuklarının diğer çocuklardan farklı olarak sürekli bez bebeklerle oynanması nedeniyle şikayetler gelmiş. Ve e, artık bir çocukları diğer çocukları da olumsuz etkiliyor. Lütfen siz çocuğunuzu buradan alın demişler. E, aile de şimdi e, çocukları içinde yine kendileri içinde yaşanan bir ayrımcılık durumu söz konusu olduğu için bir dava açmaya hazırlanmışlar. Ee, hazır Çocuk Hakları Ayrımcılık da demişken şimdi Hakan Ataman'la konuşacağız. Ötekileştirme kitabının hazırlayanlarından. Hakan Bey merhaba. Merhabalar. Ee, teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben size bu e, kitabın e, içeriğini soracağım. Böyle bir ötekileştirme diye bir kitap hazırlandı. Bu kitap e, çıkacak. İlk önce nerelerde dağıtılacak? İçeriğinde neler var ve neler olacak? Ya, çok kısa bir şekilde öncelikli olarak şöyle söyleyeyim. E, bu kitap e, özgürlüğünden... Yoksun Kalmış Gençler Dayanışma Derneği kısaca Özgeder olarak e, bildiğimiz ve İnsan Hakları Gündemi Derneği'nin e, bir ortak çalışması e, ortaya çıktı. E, projeyi e, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Komisyonu'nun e, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile birlikte yürüttüğü bir e, program kapsamında e, aldı Özgeder. E, ana yürütücüsü Özgeder. E, e, burada temel olarak hedef ee, çocuklara ve gençlere e, nefret suçlarının e, önlenmesi ve e, nefret söyleminde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair e, Bir farklılık yaratma çalışmasıydı <Gülüyor> ee, Kitap e, tabi bunu yaparken öncelikli olarak e, aslında medyada nefret suçlarının söylemlerinin giderek artan oranda görünür olduğu 2006 ve 2007 yılındaki gerçekleşen bir dizi nefret suçuna dikkat çekerek hareket <Gülüyor> ee, Özellikle bu dönemde işte Trabzon'da Santa Maria İtalyan Kisizay e, rahibi And andre Tantoro'nun öldürülmesi, yine e, Agos gazetesi ...genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi ve yine Malatya'da zirve yayında öldürülen Hristiyanlar... Hı -hı. ...ve dönüp baktığımızda e, e, özellikle e, Andre Santoro ve Hrant Dink'i öldürenler e, o dönem 16 ve 17 yaşlarındaydılar... ...ki bu bilinç Milletler çocuk hakları sözleşmesine göre çocuk yaşta olduklarını gösteriyor... Malatya'daki katliamı gerçekleştirenlerin çoğu da 19-20 arasındaki gençlerden oluşuyordu. Hı hı. Dolayısıyla kitap ağırlık olarak, interaktif yöntemleri kullanarak okul öncesi dönemden başlayıp lise ve dengi yaşlarda hatta üniversitede okuyan gençlere yönelik nefret suçlarının ne demek olduğunu, nefret söyleminde nerelere dikkat edilmesi gerektiğini interaktif yöntemlerle anlatmaya çalışan e, bir kitap. E, teorik bir kitap olmaktan çok e, daha, daha çok pratik bir takım uygulamalarla gençlere nefret söylemenin e, neden kötü olduğunu, neden nefret suçlarının önlenmesi gerektiğini e, ...anlatmaya çalışıyor. Peki çok ee, affedersiniz... ...bu interaktif olan kısmına bir örnek... ...istesem mümkün olur mu acaba? Çünkü ben de tam bunu soracaktım aslında... ...çocuklara nefret suçunu anlatmak... E, ...nasıl mümkün oldu diye. E, burada doğrudan doğruya... ...teorik bir bilgi vermekten çok... E, ...belli bir takım oyunlarla... ...belli bir takım egzersizlerle... <gülüyor> e, ...ötekine karşı saygıyı... ...farklılıklara saygıyı... Hı hı. kendisinin olmayan ile birlikte nasıl yaşanabilirse iyi ve güzel bir dünyada olabileceğimizi anlatan çok sayıda egzersiz var. Hı hı. Bunların çoğu uygulamalı çalışmalardan oluşuyor. Hı hı. Ama tüm çalışmalar özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için o oyunu oynarken kendisi gibi olmayan farklı ırklara, Farklı dinlere mensup olan insanlara, farklı cinsiyetlere karşı e, saygılı olmayı aktaran, onlarla bir yaşamının önemli olduğunu vurgulayan e, bir dizi egzersiz var. <gülüyor> e, yaş gruplarına göre değişiyor. Tabii okul öncesi dönemdekilere daha daha basit, e, ilkokul ve lise ve dengi öğren üniversite öğrencilerine ise giderek artan. Ee, zorluklarda bir dizi egzersizler oluşmakta Bunlar Hı -hı. tabii bu egzersizler yapılırken bir yandan da onlara e, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabul edilmiş olan insan hakları standartlarından hareketle e, hak temelli bir bakış açısı da aktarmaya çalışıyor. Dolayısıyla teorik bir ders anlatımından çok e, oyunlarla egzersizlerle doğrudan doğruya çocuğun sürecin içerisine katılımını sağlayacak olan bir takım çalışmalarla bu arttırılıyor. <gülüyor> e, tabii çocukla yönelik olarak e, doğrudan doğruya nefret söylemeye ya da nefret suçu gibi bir kavramları kullanmıyorsunuz ama kendisi gibi olmayan farklı renklerdeki, farklı ıklardaki, farklı dinlerdeki kişilere saygı duymasını ...benimsemesini sağlayacak bir takım anlayışları, bir takım bakış açılarında tutum ve davranışları o, o engellemizler sırasında onlara vermeye çalışıyorsun. Peki bu kitap nerelerde bulunabilecek acaba? Nasıl dağıtımını ee, yapacaksınız? E, kitap e, ücretsiz olarak dağıtılacak. E, kitabın dağıtımını e, Özgeder üstlenmiş durumda. Hı hı. E, Ankara merkezi olarak. derneği. Ankara merkezli. E, Özgeder'in web sitesinden e, iletişim adreslerine ulaşmaları mümkün. Hı hı. Tüm dinleyicilerimizin. Hı hı. E, eğer kendilerine o an için ulaşmadılarsa orada telefon ve fax numaraları da var. Örneğin e, yani, ben hemen söyleyeyim 0 312 443 048 numaralı e, ararlarsa ve kitap talebinde bulunurlarsa, o da e-mail adresi de var e, derneğin, hı hı. E, kendisine Özge Dert kitaplaştıracaktır. Kitabın pilot çalışmasını biz tabii ki e, öğrencilerle yoğun bir zaman geçiren öğretmen arkadaşlarımızla yaptık. Hı hı. E, özellikle de ilk başlangıçlarda resmi ve resmi olmayan eğitim da eğitimci olacak olan veya eğitimci olan arkadaşlarımızın kitabı nasıl kullanacaktır önce onlarla bir çalışma yaptık, pilot çalışma yaptık. Onlardan gelen bildirimler üzerine oradaki egzersizlerde bir takım e, Revizyonlara gidildi. Değişiklikler. Yani. E, değişiklikler yapıldı, evet. Hmm. E, daha adapte edici bir takım e, içinde yaşadığımız koşullara uygun bir takım değişiklikler yaptık. E, ama e, kitap sadece öğretmenler ve eğitimciler tarafından değil, hemen e, tüm işte, hak temelli çalışan sivil toplum örgütleri tarafından çok rahatlıkla kullanılabilecek olan bir kitaptı ve dağıtımı da yapılabilir aslında ve da, dağıtımı da evet. Peki o oku... zaten ücretsiz olarak e, şimdi e, bu alanda çalışma yürüten bir toplum örgütlerine yönelik gerçekleştirilecek. Evet. Aynı zamanda özel bir talepte bu isteyen e, nerede varsa onlarda da, ulaşabilirler zaten. Evet. E, peki özellikle okullarda dağıtılması gibi bir sürece gidilecek mi? Bu da başka bir şey tabi ama. Şimdi tabii biz bu süreç içerisinde ağırlıklı olarak eğitim sendikalarıyla çalıştık. Yani kitabın pilot uygulamaları eğitim sendikalarıyla birlikte gerçekleşti. Hı hı. Okullara ulaşımı da açıkçası eğitim sendikaları üzerinden gerçekleşecek. Hı hı. Özellikle de öğretmen arkadaşlarımız bunu insan hakları ve demokrasi derslerinde veya yeri geldiği takdirde Sosyal bilgiler, tarih, felsefe, sosyoloji gibi e, derslerde e, parça parça uygulayabilirler. <gülüyor> e, bu derslerin genel olarak içeriği de zaten konuyla yakından alakalı evet. e, olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu da böyle bir öneri de olsun aynı zamanda diyelim. Çok... Tabii ki. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. E, ekleyeceğiniz başka bir olur. şey var mıydı eklemek istediğiniz? Yani son olarak şunu söyleyebilirim. Öncelikli olarak tabii ki bu alanda Türkiye'de bir yasa zorunlu hale gelmiş durumda. Ancak yasanın yapılış sürecinde öncelikli olarak sivil toplum örgütlerinin katılımı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda çok eksik kaldı. <Gülüyor> ee, ama bir kere daha Vurgulamakta fayda vardır ee, Bu tür e, durumlarda Özellikle nefret suçlarının Önlenmesi ve nefret söyleminin Giderilmesiyle ilgili olarak bir yasın Çıkarımın son derece Önemli olmakla birlikte e, Genel olarak toplumda Nefret söyleminin ve nefret suçunun Giderilmesi için e, Sivil toplum örgütlerinin e, Çok daha Farklı çalışmalar yapması gerekiyor Çünkü Nefret söyleminin ve nefret suçunun geçtiğimiz yıllarda ve dünyadaki diğer örneklerinde de gördüğümüz kadarıyla sadece yasayla önlenemediği çok açık. Evet, ee, evet. Bugün Avrupa'da en sert, en sağlam yasaların olduğu ülkelerde bile ne yazık ki e, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliğine dayalı çok sayıda nefret suçu devam ediyor. Bu yüzden... Yasa ile birlikte aynı zamanda toplumsal farkındalığın da aktarılması Kesinlikle. son derece önemli. Diye önemli. Tamam. Çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Çok da haklısınız. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Güleşmekte seyir. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi bir kısa müzik molası verelim. Ardından tekrar burada olacağız. <gülüyor> arasından sonra ona Tekrar zaten. buradayız. Evet. Evet. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'ndeyiz. Balık Gözü'nün son dakikalarındayız. Aynen. Çok kısa vereceğimiz haberler, küçük duyurular var. Onlardan bahsedelim dedik. Evet. Cuma günü İzmir'de öldürülen trans birey Tuğçe Şahin için bugün İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir yürüyüş düzenlenecek. Çağrı nefret cinayetlerine karşı çığlık atmak için Tuğçe'nin katillerini bulmak konusunda yetkililere seslenmek için ve transeksüel cinayetler politiktir demek için Saat 6'da İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde demişler. Ee, evet. Buradan dinleyicilerimizi duyurmuş olalım. Diğer önemli bir etkinlik haberi ise 11 Nisan'da Vana Bir Bilet kampanyası. Bu çok önemli çünkü hakikaten hepinizin desteğine çok fazla ihtiyaçları var. Ve aldığınız her bir bilet oradaki bir çocuk için süt ya da ekmek olacak bu sloganla ortaya çıkıyorlar. Ve hala desteğinizi bekliyorlar. Özellikle bilgi edinmek adına konser ve destek bilgilerine edinmek adına e, adresi vermek istiyorum. www.vanabilet.com ee, lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin. Çünkü hakikaten çok mühim. Evet radyoda da zaten Van günlüğü devam ediyor. Açık radyoda hala peşinde bu meselenin. Ee, sonraki haberde öğrencime dokunma. Ee, birçok... E Birçok akademisyenin bir araya gelerek başlattığı bir e, kampanya aslında imza kampanyası bu e, giderek artan öğrenci tutuklamalarına karşı yapılıyor. E, 5 Nisan Perşembe günü saat 17'de İstanbul Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde tüm er, öğretim elemanlarının davetli olduğu bir basın açıklaması başlatılacak. Kampanyanın çağrı metnini de e, internetten zaten bulabilirsiniz. En son sınıflarda öğrencilerimizle tam mevcutlu olarak bir arada olmak istiyoruz demişler. İmza vermek için öğrencime dokunma nokta org adresine ziyaret evet. edebilirsiniz. Artık balık gözünden bu haftalık bu kadar diyoruz. Süremizi de biraz açtık zaten kısa olan süremizi. Evet. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça balık gözü. Medya ve Nefret Söylemi Hazırlayan ve sunan Seçil Türkkan